Merhaba, Hollanda'nın yeni başbakanı Diederik Samsom Greenpeace'in eski bir aktivisti. Hollanda'da Mark Rutte hükümetinin düşmesi sonrası gidilen erken seçimlerde zafer sıkı bir çevreci olan Diederik Samsom'un oldu. Sadece 6 ay önce yüzde %10'larda olan oy oranı ile seçimler öncesi çok şans verilmeyen sosyal demokratlar Mart'ta parti lideri olan Samsom'la birlikte geri döndü. 41 yaşındaki lider Greenpeace çevre gönüllüsü olarak görev yaptığı yıllarda en az 10 kez tutuklanmıştı. Çernobil'de 1986'da yaşanan nükleer felaketin kendisini çok etkilediğini belirten Samson, iyi bir hatip, sınav kralı lakabı alacak kadar da yarışmalarda çok birincilikler elde etmiş. Siyasete girmesinin nedenini ise ailesi olarak açıklıyor. Bulgaristan hükümeti tarafından iptal edilen Belene nükleer santral projesine ilişkin Rusya'nın 1 milyar dolarlık tazminat davası açmasına Bulgar politikacılar tepki gösterdi. İnşaatı iptal edilene kadar Belen'e nükleer santraliyle ilgili Rus Atoms Roy Export şirketinin açtırdığı tazminat davası hakkında konuşan Ekonomi Enerji ve Turizm Bakanı Delyan Dobrev, Rusların kendileriyle mücadele etmesi durumunda kaybedeceklerini, tazminat alamayacakları gibi Bulgaristan'a tazminat ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Bakan Dobrev, 2006-2009 döneminde iktidarda olan eski Rus hükümetlerinin devlete büyük zarar verdiğini 2 milyar avro değerinde Rusya'dan alınan bir nükleer reaktörün yine Rusya'ya hurda metal parasına geri satıldığını bildirdi. Başbakan Boyko Borisov hükümetinin getirdiği öneri üzerine parlamento 28 Mart 2012 tarihinde aldığı tarihi kararla Belene projesinden tamamen vazgeçmişti. Darısı bizim başımıza diyorum. İnşallah Akkuyu'dan biz de artık vazgeçeriz ama Ruslarla nasıl baş edilir o da ayrı bir soru. Tohumlara özgürlük küresel girişimi Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim'de Dünya Gıda Günü 16 Ekim'e kadar tohumlara özgürlük konusunda etkin ve etkili sivil toplum hareketi yaratmayı böylelikle de bireylere ve hükümetlere uyanın çağrısı yapmayı amaçlayan bir kampanya başlattı. Tohum Takası ağı projesini bir yıldır sürdürerek herkesin yerel tohumlarımıza sahip çıkmaya çağıran Buda Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği de aynı tarihlerde çeşitli etkinliklerle bu kampanyayı destekleyecek. Buğday Derneği 2-16 Ekim tarihleri arasında %100 ekolojik pazarlarda ve Tatuta yani Tarım Turizm Takas ekolojik çiftlikler ağında etkinlikler düzenleyecek. Derneğin 2011'de başlattığı tohum takas ağı, yok olmak üzere olan deli bezelye, pembe domates, kapılca buğdayı, Osmanlı çiliği gibi atalık tohumlar başta çeşitli sebeplerle artık kullanılmayan yerli tohumları araştırarak temin ediyor. Burdur'da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen yenilenebilir enerjiden içilebilir su projesi başladı. Uzun vadeli ve en tasarruflu enerji üretiminin yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirmek olduğunu söyleyen Burdur Bucak Belediye Başkanı Ramazan Ayaz, yeraltı sularından içme suyu ihtiyacının karşılanması ile ilgili proje bedelinin 485.219 lira olduğunu ve bu maliyetin %80'inin kalkınma ajansı tarafından, kalanının da kendi tarafından karşılandığını belirtti. Ayas projenin gelecek yıl tamamlanacağını ve belediye olarak %80 oranında enerji tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini söylüyor. Çevre ve Şehircilik ile Eğitim Bakanlıkları belediyelerin işbirliğiyle çocuklara çevre bilinci kazandırmayı yönelik yeni bir kampanyaya girişiyor. Temiz Türkiye'm atılımı adlı eğitim projesi Ekim ayında 15 belediye ve il müdürlüklerinin işbirliğiyle hayata geçirilmeye başlanacak. Proje kapsamında 4. sınıf öğrencilerine özel kimlik kartları dağıtılacak. Adeta birer fahri çevre müfettişi gibi sorumluluk verilecek gençler için çevre konulu eğitim seminerleri, geri dönüşüm çalışmaları, tiyatro gösterileri, çevre gezileri ve yarışmalar yapılacak. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Trabzon, Denizli, Adıyaman, Ulaş Uşak, Bilecik... Projenin pilot kentleri olarak şu anda belirlenmiş. Kaz Dağları'nda çıkan yangında resmi açıklamalara göre 500 hektar ormanlık ve tarım alanının yandı. 2009 yılında yine Kaz Dağları'nda çıkan yangınla ilgili hazırladığı raporda yangının sabotaj olduğunu savunan Orman Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Sayık Sönmez Işık bu son yangının da sabotaj sonucu çıkarıldığı görüşünde. Sönmez Işık yangının çıktığı bölgedeki altın madenlerine dikkat çekerek Yangında boşaltılan köy madene karşı çıkan bir köydü. Bu çok manidar geliyor bana dedi. İki günde söndürülebilen yangınlarda karaçam, çam, fıstık çamı gibi orman ağaçlarının yanı sıra zeytinlikler, üzüm bağları ve meyve bahçelerinin de bulunduğu bölgede yaklaşık 500 hektar alan zarar gördü. Sahil söğünmez ışık yanan bölgenin altın madenlerine ve yapımı sonrası binlerce yarasanın mağaralarını yok eden Havran Barajı'na yakın olduğunu işaret ederek Sabotaj olduğuna inandığını söyledi. Sönmez ışık rüzgarın şiddetli olduğu bir günün ve tüm sabotajlarda olduğu gibi akşam saatlerinde başlamasının ayrıca madenlere karşı mücadele eden Tepeoba köyüne yakın konumda olmasının manidar olduğunu dile getiriyor. Kaz Dağları'ndaki altın işletmecilik ve termik santrallere karşı mücadele eden Çanakkale çevre Platformu sözcüsü Hicri Nalbant ise yangınla ilgili sabotaj iddialarını Kesin kanıtlar olmadan bir şey söylemek çok zor diye yaklaşıyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.